Thank you. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık dergi başladı. İlk zaman hayatımdan. Türkan ben de. Tek masada Barış Demirel ve Fener Kabil bu akşam bizlerle beraber. Evet 5 Ekim 2015 tarihli yayınımızı bir e, kötü haberle açıyoruz. Bu akşamın yayınında ilk yarım saat birazdan da sesini duyacağımız atomiz inceli almak durumundayız hayata. Veda etti çünkü. Evet. E, açılışta dinlediğiniz müzikten. Bahsedelim. İlk önce şehir tiyatrolarında 2002 yılında Başar Sabuncu tarafından sahneye konan Shakespeare'in Romeo ve Juliet uyarlaması için yine bestelenen balkon sahnesi müziğiydi. Selim Atakan yapmıştı besteleri ve Önder Önderbali Orkestrası tarafından icra edilmişti. Bir özelliği de Tomris İncel'in o oyunda Dadır rolünde oynuyor olmasıydı. Bu vesileyle yakın zamanda kaybettiğimiz yönetmen Başar Sabuncu'yu da almış olalım. Evet Tom İncel. Değilim kısaca. Açık radyocular özellikle yakından bilirler diye tahmin ediyoruz. Sesinden de bir kere daha hatırlayacaklar az evvel. Bizim için önce Andersen masallarını seslendirmiş, tekrar yaratmış bu yayında. Sonra da Piriler, Periler ve Devler bölümünde sesini bize vermişti. Ardından da Filifu'dan Sesler Kuşağı'nda radyonun, Açık Radyo'nun radyo drama, radyo tiyatrosu bölümünde de sesi yayınımızdan hiç eksik olmamıştı. Sevgili Tomis Sablan'ın evet 67 yaşında hayatta vedayetli yarın İzmir Eski Foça'da e, cenazesi defnedilecek bu arada. Tüm e, sevenlerine buradan baş saldığı, e, dileyelim. Ve e, söyleyecek de çok bir şey yok aslında bakarsanız 70'li yıllardan bu yana sahnede olduğunun altını evet. çizmek e, lazım. Şu anda da tiyatro e, sahnelerinin duayen e, isimleri arasındaydı, şahıslar arasında e, en başlarda yer almaktaydı. Evet, sahip olduğu ödüller ve çok sayıda tiyatro oyunu var. Aynı zamanda filmografisine de baksak zaman yetmez aynı zamanda. Evet, ee, o neyse. yüzden sevgiyle analım galiba ve... Ve sesiyle anacağız sesiyle zaten. Anacağız aynı Yazdan zamanda. E, 13 Mayıs 2006 tarihli bir yayına e, gideceğiz. Cumartesi sabahları onun sesinden Pireler, Periler ve Devler başlığıyla... Hayal gücü, kamçılayıcı, fantastik öyküler dinlerdik birazdan. Ona kısaca e, kulak atacağız Tomlis İncer'e günah ettim demek için. Evet. Açık, Açık dergi. dergi Pireler, pireler, devler Anlatan Tomlis İncer Kayıt ve Ses Düzenleme, Eli Haliguan. Bir romen masalı... Prenses Güneş Ay Çiçeği Ay çiçeği yeşil bir sapın üstündeki bu küçük güneş gündüz parlar, geceleri ağlar. Oysa eskiden böyle değildi. İşte bu masal bize bunu öğretecek. Uzun yıllar önce bir imparator ve imparatoriçe vardı. Uzun süre beşikleri boş kaldıktan sonra bir kızları doğdu. Sarayda bu olaya pek sevinilmedi. Bir gün tek başlarına egemen olmak isteyip tahta çıkmaya hazırlanan danışmanlar buna çok kızdılar. Bu küçük imparatorluk dalı büyüyüp kısa zamanda tatlı bir çiçeğe dönüştü. İmparator damat bulmak için kaygılanmaya başlarken danışmanlar evliliği önlemek için düzenler kuruyorlardı. Tahtlarında bir yabancı prensa bu kabul edilemeyecek bir şeydi. Uzun süre tartıştıktan sonra cadılara çağrı yaptılar. Bunlar imparatorluğun tüm köşelerinden geldiler. Danışmanlar onlardan büyük, küçük, yaşlı, genç damat adaylarından hiçbirinin prensesin hoşuna gitmemesi için güçlü bir büyü yapmalarını istedi. Yaşlı kadınlar büyülerini hazırladı. Prensesin kalbini gizemli bir güçle kilitlediler. Onu hiçbir zaman ısınamayan bir buz olmaya ve dünyada aşkı tanımamaya mahkum ettiler. İmparatorluk şatosuna birçok aday başvurdu. Prensler, dükler daha neler neler. Ama prensesi gördükleri zaman büyük bir düş kırıklığına uğruyorlardı. Prenses solgun, üşüyen ve hastalıklı bir çiçeğe benziyordu. Bütün adayları geri çeviriyordu. Neyin var neyin eksik dedi imparator içe bilmiyorum anne ama bu önemli bir şey olmalı diye yakındı prenses. Şatonun koridorlarında gittikçe daha hastalıklı ve solgun geziyordu. Güneş bir gün imparatoriçe kızının pencerede değişmiş bir şekilde durduğunu gördü. Ah. Ne gördün bu kadar seviniyorsun? Ay sonunda eksiğimin ne olduğunu buldum diye yanıtladı prenses. Ve gözlerini kaldırıp güneşe baktı. İmparator içe de başını kaldırdı ama keskin ışık yüzünden korunmak zorunda kaldı. Dikkat et kızım diye bağırdı. Bu ışık zarar verebilir ''Nasıl yapabilir ki anne bu prensim bak altın altın arabasıyla geziyor. O gök efendisi. Evlendiğimizde onun yanında olacağım. Birlikte yolculuk edeceğiz. <gülüyor> ne diyorsun? Bu mümkün mü? dedi korkan imparatoriçe. Hiç Hı. böyle bir şey duyulmuş mu? Oraya gitmeliyim diye üsteledi genç kız. Boşuna annesiyle babası onu vazgeçirmeye, planından döndürmeye çalıştılar. Ama prenses artık şatoda kalmak istemiyordu. Sonunda krallı, kraliçe bu uzun yolculuğa izin verdiler. Prenses önce doğuya yöneldi. E Buradan prens güneş gökyüzüne çıkardı. Ama nereye giderse gitsin bu nokta sürekli önünde giriliyor, ilk tepenin ardında yetiyordu bunun üstüne karşı ufka yöneldi. Prens Güneş her akşam kuşluk zamanı altın arabasını buraya çeviriyordu. Ama bu sınırlarda bile uçsuz bucaksız boşluklarla karşılaşılırdı. Bir akşam Prens Güneş gökte kaybolup dağlar yeniden silikleşirken Prenses cehennemden daha kara bir ormana ulaştı. Bomboş göğün altında yalnız başına geceyi burada geçirme düşüncesinden ürkerken derin bir üzüntü duydum. Ormanın girişindeki yüksek bir çınara sarıldığında aniden ağacın dallarından kuş sesine benzer hafif bir ses geldi. Ses şöyle dedi, gel gel bana yardım et. Prenses bir an duraksadı ama yardım isteğini geri çevirmek istemiyordu. Çınara tırmandı. Ayaklarının altında dalların basamak oluşturduğunu gördü. Sonra her yan aydınlandı. Genç kız koca bir yuvada henüz üstüleri olmayan çıplak bir yaratıkla karşılaştı. ''Ah kimsin sen?'' diye sordu. Varlık kendini tanıdı. ''Ben küçük hava ejderhasıyım. Gel gel yanıma otur. Babam gelene kadar bana bak. Ondan korkma. Onu tanırsın adı rüzgardır." Tüm iyi rüzgarlara söz geçirir. Isıyı azaltır, toprağa nem verir, tohum eker. Herkes onu çok sever. Ben de bir gün onun gibi olacağım. Aa, sana nasıl inanılmaz, öyle tatlı konuşuyorsun ki diyen prenses küçük ejderhanın yanına oturdu. Hala seni neden koruyacağımı söylemedin. Neden korkuyorsun? Ee, şey, babamın kardeşi tayfundan korkuyorum. O kötü rüzgarları yönetir. Kimse onunla iyi ilişkiler içinde değildir. Aynı Ejderha ailesine ait olmamıza karşı amcam bugün annemi ve kardeşlerimi kaçırdı. Senden rica ediyorum benimle kal. Beni de kaçırmaya gelebilir. Sana hiçbir şey yapamaz. Aa nereden biliyorsun? Doğru mu? Doğru diye onayladı küçük Ejderha. Amcam güzel genç kızları sever. Babam gelmeden amcam gelirse bir öpücük karşılığında beni onun elinden kurtarabilirsin. Aa, seni ondan korumaya çabalayacağım ama benden onu öpmemi isteme diye karşı çıktı prenses. Ben prens güneşin nişanlısıyım. Başka kimseyi öpmek istemiyorum. Özellikle de senin kötü amcanı. Küçük ejderha kendini acındırdı. Belki de gelmez sonra ekledi. Benim yanımda kalırsan babamı bulup ondan seni Prens Güneş'e götürmesini isterim. Ona asla yeryüzünde ulaşamazsın. Göreceksin düğününe gideceğiz. Prenses ve ejderha birbirlerine sarıldılar. Birbirlerine yüreklerini açtılar. Neredeyse kendilerini bekleyen tehlikeyi unuttular. Aniden çınarın üstünde bir fırtına patladı. Rüzgar yuvaya ulaşamadan kardeşi Tayfun oraya ulaşmıştı. Uzun boynunu uzatıp güzeli gördü. Oo, kimsin ve burada ne arıyorsun? Fensiz cesurca dikildi küçük ejderhayı saklayarak. Ben güneşin nişanlısı ve küçük ejderhanın koruyucusuyum. Ona dokunmana izin vermeyeceğim dedi. Tayfun bir kahkaha patlattı. <gülüyor> Bu şeytana dokunmak gibi bir amacım yok zaten. Neden ona dokunayım ki? Sen benim daha çok hoşuma gittin küçük güvercin. Seni götüreceğim. Benim nişanlım olacaksın. Prensesi güçlü kanatlarıyla sarıp havalara kaldı. Prenses direndi, debelendi ama boşuna. Küçük ejder bağırmaya başladı. Bunun üstüne Tayfun'un kardeşi Rüzgar... ...çınarın üstünde hortum oluşturdu. Oğlu olanları anlatınca... ...Tayfun'a yetişmek için koşturdu Rüzgar. Tayfun tutsağı bırakmak istemedi. Kardeşini dinlemeyi reddederek... ...kızgınlıkla onun üstüne atıldı. İkisi bir kavgaya tutuştular... İki hava ejderi arasındaki kavgaya tüm gök sarsıldı. Bulutlar gelip sularını boşalttı. Onlarla birlikte yağmur selleri zavallı nişanlıyı yere taşıdı. Ya kız yeryüzünde aşkı bulamadığı gibi gökteki prensi güneşe de kavuşamadı. İlk baharda tarlalarda bir filiz çıktı, yeşerdi. Kısa zamanda göğe doğru yükseldi. İyi rüzgar onu okşamaya geldi. İşte o zamandan beri yüksek sapın üstünde ay çiçeği yetişir. Gündüz parıldar, prens güneşe doğru döner ama geceleri başını eğerek sessizce ağlar. Yaş Anlatan Tomris İnci Kayıt ve ses düzenleme Eli Halikuva <Gülüyor> Evet Açık Radyo burası Tolmuz İnce'nin ardından Açık bu akşam 13 Mayıs 2006 tarihli bir kayıda dinledik. Onun sesine yer verdik ilk yarım saatimizde. Evet Tolmuz İnce'nin üzerine konuşma önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir aram.